Music Gel kardeşim, ayrı gezme, kula yakışır mı? Salıma, boynumu eğme, kula yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Zalama boynunu eğme, zalama boynunu eğme, kulak ol, yakışır mı, yakışır mı? Yirminci asırda hele Kula kul mu? Yakışır mı? Yakışır mı? Yakışır mı? Yirminci asırda hele Yirminci asırda hele kulak kul, yakışır, mı? yakışır. Mı? Yakışır mı? yakışır mı, yakışır mı, Bunun sonu ip olsa da, bunun sonu ip olsa da, Kula kullu, yakışır mı, yakışır mı? Çik dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Arif Sağ'ın yorumundan dinlediğimiz bir Muhlis Akarsu türküsüyle başladık ve Muhlis Akarsu türküleriyle devam edeceğiz. Programın sonuna kadar dinleyeceğimiz bütün türkülerin sözlerimizi vermizi Muhlis Akarsu'ya ait. Aslında bu tasarladığım bir şey değildi benim. Yani Muhlis Akarsu hakkında bir program yapmayı düşünmedim. Bu yüzden hazırlık da yapmadım. Sadece Akarsu Türküleri isimli yeni çıkan bir albümden 1-2 bir türkü paylaşmayı istemiştim. Fakat listeye o albümden neredeyse 5-6 tane türkü girince devamında da Akarsu Türküleri olsun istedim. Ve böyle bir liste oluştu bu hafta. Ve şimdi dinleyeceğimiz türkü de az önce bahsetmiş olduğum Akarsu Türküleri isimli albümden Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir muhlis Akarsu türküsü. Türkünün ismi Deli Gönül Feryat Etme Boşuna. boşun Deli gömür feryat etme boşla Hal bilmez ki şiyarın laması Hırçıda olamasan özünü Hakkın huzuru varılamazım medet sen bir ruhi den bulamasam üzünü hakkın huzunda varılamazım medet sen Vefasız güzeldem olur mu çare Vefasız güzeldem olur mu çare Yoldum derdimle öldüm bin kere Düşme bir zavrıma göz göre göre sen insan olsun kör olamazsın, ne dersen? Düşme Düşme hırzalıma göz göre göre Sen insan olsun kör olamazsın, ne dersen? Akar su bülbüller ötmez balımda, Akar su bülbüller ötmez balımda, Dumanlar eğlenir gönül dalda Aşk ateşi yanar oldu bağrımda Yanmış yüreğime kar olamazsın, medet sevdiğimi. Aşk ateşi yalan oldular da, yanmış yüreğime kar olamazsın, medet sevdiğimi. Bu arada dinlediğimiz türkünün ölçüsü 7-8'likti. Usulü de 3-2-2 idi. Az önceki anonsta Muhlis Akarsu ile ilgili bir program yapmayı tasarlamadığımı, listenin birden kendiliğinden böyle oluştuğunu söylemiştim. Aslında tasarlamadığım bir şey olsa da, Muhlis Akarsu ile ilgili birkaç şey söylemek lazım şüphesiz. Açık radyo dinleyicilerinin hemen hemen hepsi Muhlis Akarsu'yu tanıyordur. Ama ben yine de Muhlis Akarsu'nun hayatıyla ilgili çok kısaca birkaç şey aktarmak istiyorum. 1948 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğmuş ve küçük yaşlardan itibaren Alevi Bektaşi cemlerinde bulunarak o kültürün müziğini öğrenmeye başlamış. Ki bunu yaptığı bestelerde, yazdığı sözlerde çok açık bir biçimde görebiliyoruz. Hatta Cem Törenlerinde zakirlikte de yaptığı biliniyor Muhlis Akarsu'nun. Eğitim konusunda ise pek şanslı olamamış Muhlis Akarsu. Çünkü Manatya'da ortaokulu okurken ekonomik yetersizlikler yüzünden ikinci sınıfta terk etmek zorunda kalmış. 1970'li yıllarda da İstanbul'a yerleşmiş. Sonrasında bizim tanıdığımız Muhlis Akarsu'nun serüvenleri başlıyor zaten. 80'li yıllarda Türkülerinden dolayı hapiste yatmış, cezaevinde kalmış birçok insan gibi. Hatta bir türküsü de var, Mabushane, Gurbetel'e benzemez diye. Ben yani küçüklüğümde dinlediğimde o türküyü, Allah Allah bu adam niye hapiste yatmış ki acaba diye düşündüğümü çok iyi hatırlıyorum. Sonradan tabii insanların neden o dönemlerde hapis yattığını öğrendiğimde, Muhri türküsü de daha iyi bir yere oturdu zihnimde. Cezaevi ve hapislik çok hoş anılar olmasa da Uhlis Akarsu'nun hayatında hepimizin malumu olan çok daha kötü ve esef verici bir şey var. Bir şey diyorum çünkü gerçekten bu olayı tanımlamak için benim zihnimdeki, hafızalamdaki kavramlar e, yeterli değil. Ne diyeceğimi bilemediğim için kötü bir şey diyorum sadece. Hatta bu konuyla ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum. Önceki yıllarda zaten sık sık dile getirmiştim. İlk yıllarda Nesim İçimen'den, türküler dinlediğimizde ya da Metin toptan alıntılar yaptığımda. Çünkü her konuştuğumda ben biraz da raydan çıkıyorum bu konuyu. <gülüyor> fazla konuşursam radyoyu kapatabilirler bile. Ama malumunuz Sivas'ta katledilen değerlerimizden birisiydi Muhlis Akarsu. Ve Bestelemiş olduğu yüzü aşkın deyişe belki çok daha güzel yüz tanesini ekleyebilecek yaştayken en olgun ve verimli zamanında ne yazık ki böyle esef verici bir biçimde aramızdan ayrıldı. Bu vesileyle tekrar Muhlis Akarsu'yu ve Madımak'ta katledilen değerlerimizi bu programda anmış olalım. Ve lafı daha fazla uzatmadan şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Yine Akarsu Türkleri isimli albümden, bu sefer Dertli Divaninin yorumuyla bir türkü dinliyoruz. Bu muhlis Akarsu türküsünün ismi ise Aşkın Divanesi. <Gülüyor> Bozdumu meydana, serenim yoktu. Canımı canana, kurban eyledim. Postumu meydana, serenim yoktu. Bye. bağlantım olmadı hiç. Fakat yaptığım okumalarda ve yaşlı insanlarla ettiğim sohbetlerde sürekli karşıma çıkan bir isim var. Bu da Davut Sulari. Zira Anadolu'da 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonraki aşıkları çok ciddi bir biçimde etkilemiş. Etkilediği aşıklar arasında Mahsuni Şerif bile var. Örneğin onunla yaşıt olmasa da yaşça ondan küçük olsa da edebi açıdan ve aşıklık açısından belki Davut Sulari'den daha da üstün olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebileceğim aşk daiminin bu derece büyük bir etkisi olmamış ya da belki araştırılsa çıkabilir ortaya ama genelde hep Davut Sulari etkisi üzerine vurgu yapılır. Özellikle onun okuyuş biçimi ve Hançeresi çok ıı, taklit edilmiş zamanında. Muhlis Akarsu'da Davut Suları'dan etkilenen sanatçılardan birisi. Gençliğindeki ilk kayıtlarına baktığınızda zaten fark edebiliyorsunuz Davut Suları etkisini. Ezgilerde çalış üslü söyle söyleyişte. Dolayısıyla Anadolu'da birçok aşığı etkileyen Davut Suları Muhlis Akarsu'yu da ciddi biçimde etkilemiş. Sonradan da Muhlis Akarsu'nun üzerinde aşık Mahsuni'nin etkisini görüyoruz. Onun hatta türkülerini de okumuş. Muhlis Akarsu bu serüven 70'li yıllardan 80'lere kadar devam etmiş. Ama özellikle Muhabbet serisinin ortaya çıktığı dönemde Muhlis Akarsu'nun artık kendi deyişlerini okuduğunu, hatta Muhabbet serisine kendi deyişleriyle katıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Muhlis Akarsu'nun Halk Müziği'ndeki eğitim süreci Sivas'taki cem törenlerinde başlayıp 70'li yıllarda Davut Sulari ve ardından Mahsuni etkisiyle 80'e 1980'ne kadar devam etmiş. 1980'den sonra ise gerçekten müstesna bir aşık olarak temayüz ettiğini görüyoruz Muhlis Akarsu'nun. Tabii bu süreçleri böyle 3-5 cümleyle geçiştiriyoruz ama çok önemli süreçler bunlar. Çünkü köyden kente göçlerin başladığı, yoğunlaştığı dönemler denk geliyor. O dönüşümle, o değişimle ilgili önemli malzemeler de bulunabilir. Hem Muhlis Akarsu'nun eserlerinde ve onun gibi başka aşıkların eserlerinde kıyas yapma şansımız da doğar. Çünkü köyden kente göç söz konusu olduğunda hep arabesk müzik mevzu bahis edilir. Fakat bu halk müziği için de çok önemli bir mesele, aşıklar için de önemli bir mesele. Çünkü kendilerini ifade mecraları değişiyor. İfade mecraları ile birlikte ifade biçimleri değişiyor. Ee, belki müziğe yaklaşımları farklılaşıyor. Çalıp söyleme üsluplarında bambaşka bir hal köze çarpıyor. Belki arifsan çalış tekniği bu açılardan da incelenebilir. Yani aslında bu birkaç cümleyle geçiştirdiğimiz dönemler müzikoloji çalışmalarında belki ciddi biçimde ele alınması gereken şeyler. Ama şimdi kendi kendime biraz da gülüyorum çünkü programlara kulak misafiri olan dinleyiciler varsa her programda da şu konu çalışılacak, bu konu çalışılacak deyip duruyor bu çocuk ama kim ne kadarını hangisini çalışsın da <gülüyor> diyebilirsiniz belki. Yani belki siz de haklı olabilirsiniz eğer böyle diyorsanız ama ben az önce bahsettiğim meselede de gerçekten üzerine yoğunlaşılması gereken önemli hususlar görüyorum. Muhlis Akarsu'da dediğim gibi bu meselede ciddi bir kaynak olduğu gibi önemli bir kişilik gibi görünüyor bana. Lafı gene çok uzattım sanırım. Bu durumlarda kendimi huzursuz hissediyorum. O sebepten hemen sıradaki Türkiye'ye geçelim. Eren Soy Akkaya'nın yorumuyla dinleyeceğiz sıradaki türküyü. Bu da Akarsu Türküleri isimli albümden. İsmi ise Bu Yarayı Dost'tan aldım. Ser şu bağrımda, yel dertli dertli O dost benden ayrı ayrı gezdi gezerim Akar gözlerimden, sel dertli dertli O dost benden ayrı ayrı gezdi gezerim Akar gözlerimden sel dertli dertli, akar gözlerimden sel dertli dertli. Bu detli, detli. Kamil olmayın cahil hey dost menzil görünmez. Kör cahil elinde dertli detli, detli. Kör cahil elinde bul detli, Dil dertli, dertli. derman bulunur mu hey dost bir e Adını söyleyen dil dertli dertli Adını söyleyen dil dertli dertli Sakarsu'nun türkülerinde karşımıza çıkan en önemli hususlardan birisi de gerçekten çok yeni olmasına rağmen gelenekle sıkı bağları bulunan ifadeler olması türkülerinde çok dirik ve akıcı bir ifadesi var. Tabii ki bütün türkülerinde bunun olduğunu söylemek mümkün değil. Yüzlerce plak yapmış, onlarca kaset doldurmuş bir insanın her eserinin aynı kalitede olduğunu söylemek mümkün değil ama halk müziğine gerçekten Birinci sınıf türküler bıraktığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üstelik ben Muhlis Akarsuyu dinlediğimde şunu da düşünüyorum: birçok türkü besteleyen insan var, tanınmadan kalan aşıklar var. Onların da birkaç tane belki güzel eseri var. Fakat o dönemlerde herkezce tanınan Muhlis Akarsu gibi aşıklar, boşu boşuna gerçekten tanınan kişiler olmamışlar. Eserlerindeki bu güçlü ifade, okuyuşlarındaki Üslup bunlara hep etki etmiş. Zira Muhlis Akarsu'nun okuyuş üslubunda da çok önemli hususlar olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi sıradaki türküyü dinleyelim. Bir sonraki anonsta da bununla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. Sırada yine Akarsu Türküleri isimli albümden dinleyeceğimiz bir türkü var. Tolga Sağ'ın yorumundan çalıyorum sizlere. Açığım yok, kapalım yok dünyada. Açım yok kapalım yok dünyada açım yok kapalım yok dünyada neyse ahvalı görsünler beni hiç kimseye ve bağım yok dünyada. İster sevip ister döksünler beni. Haydar haydar haydar döksünler beni. Aliyar Aliyar Aliyar döksünler beni. Allah kulu yaratmış. Bir de benim, bir de benim Kimden aldı bana imanım dinim Ne şeytan tanırım ne de perici Konuşan insanım görsünler beni Haydar haydar haydar görsünler beni Alyar Ali Aliyar, al görsünler beni İlim dönmez nedir gavur Müslüman, gavur Müslüman Duman ateş demek ateş de duman Enel hak bağına zaman İster kesibiz der, yüzsünler beni Haydar haydar haydar yüzsünler beni Alyar Alyar Alyar Yüzsünler beni Kur'an'ı edeberkanlı, edeberkanlı Kıldığım secdenin kıblesi canlı Gerdeksiz gecede bir delikanlı Ölü bir geline versinler beni Haydar haydar haydar versinler beni Ali yar al yar al yar versinler beni Kar suyum boşa güldükten sonra. Güldükten sonra Azrail yok imiş Öldükten sonra Gönül tahtım harap Olduktan sonra Boş kur hasıra Sarsınlar beni Haydar haydar haydar Sarsınlar beni Aliyar yar al yar al yar Sarsınlar beni Haydar haydar haydar Sarsınlar beni Aliyar yar Aliyar yar yar Sarsınlar beni Muhlis Akarsu'nun tanınmasında ve önemli bir aşık olmasında Eserlerinin kalitesinin yanı sıra okuyuş üslubunun da çok önemli olduğunu söylemiştim az önceki anonsta Okuyuşunda çok sade bir üslub var e, Muhlis Akarsu'nun sesinin de çok yumuşak olması tabii ayrı bir güzellik katıyor bu üsluba. Bu, bu sade okuyuş üslubunda yöreden geldiğini anlıyorsunuz. Yani İstanbul ağzı yok ama günümüzde o yöre ağızlarını vermeye çalışırken yapılan abartılar da yok. Yani Muhlis Akarsu'nun türkü okuyuşundaki o sadeliğin yanında dengeyi de görüyoruz. Bu arada sadelikten kastım tabii ki basitlik ya da sıradanlık değil. Aslında Zaten bence güzellik sadelikte gizli. Birçok kişinin söylediği bu okuyuş üslubuna dikkat çekmemin ve önem vermemin sebebini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce köyden kente göçlerden, o dönemden ve öneminden bahsettim. Dilim döndüğünce Muhlis Akarsu'nun yöreden İstanbul'a gelen bir insan olması ve buna rağmen okuyuş üslubundaki bu sadelik, yöre geldiğini hissettiren bunun yanı sıra dinlerken insanı rahatsız etmeyen o yerel üslup gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. O bahsettiğim olgularla birlikte Muhlis Akarsu'nun bu okuyuş üslubunu bir arada değerlendirdiğimizde önemli olduğunu görüyoruz. Zira yöreden gelen aşıkların büyük bir çoğunluğu ne yörelerindeki gibi yöre ağzıyla okumaya devam ediyor. Ki bunu gerçekleştirebilseler Neşet Ertaş gibi bu konuda başarılı olurlar. Ama ne yazık ki ne yöre ağzını çok iyi icra ediyorlar ne de İstanbul Türkçesiyle türkü okuyabiliyorlar. Dolayısıyla Muhlis Akarsu'nun bu konudaki başarısı, dengesi, onun okuyuş üslubuna çok ayrı bir lezzet ve tat katıyor. Bu bakımdan gene abartıyor olabilirim belki ama ders olarak Muhlis Akarsu'nun türküleri konservatuarlarda Dinlenilebilir bu bağlamda. Gerçi bunları söyleyerek haddimi de aşmak istemiyorum ama sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir türkü var. Aslında Sabahat da Akarsu Türküleri isimli albümde bir türkü icra etmiş. Fakat ben o türküyü paylaşmak istemedim sizlerle. Şimdi Sabahat Akkiraz'ın Yiğit İnsanların Türküleri isimli albümünden bir Akarsu türküsü dinleyeceğiz. Türkünün ismi... Yoruldum, yorgunum. ömür bir gün gibi geçti aradan işte dünyadan bekliyor beni işte geldim dünyadan bekliyor beni şimdi de sırada Musa Eroğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz Sakarsu'nun çok meşhur olan türkülerinden birisi var. Bu türkü Musa Eroğlu'nun Yol Verdılar isimli albümünde bulunuyor ve ben de o albümden paylaşıyorum sizlerle. Bugün Dost Yaralanmış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 Her yaldız fer her yaldız toz yine gönlüm boş kaldı Dost zormuş, her dem ah dosta Dost zormuş, her dem ah uzarmış adamı yermiş, derd adamı yermiş Yine gönlüm boş Derd adamım yermiş Derd adamım yermiş Yine gönlüm hoş değil Sanda külodup savrutsam da, kül da. Akar suyum yansam da külodup savrutsam da Bazı bazı gülsen de bazı bazı gülsen yine gönlüm hoş Bazı bazı gülsem de, bazı, bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Önceki anonslarda çok konuştuğum için şimdi hızlı biçimde türküleri anons etmek istiyorum. Yoksa zaman yetişmeyecek gerçekten. Arif Sağan yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Bu da Akarsu Türküleri isimli albümden. Türkünün ismi Gül Sevdiğim. Müzik Kendin, senden başkasını sevdiğim mi var ıble mi Kabe mi sana bağladım hava eylemekten Yıldırım mı var Yıldırım mı var ıble mi Kabe mi sana bağlı Tava feylemekte yıldırım mı var? Şeri yüzüm gülmedi Çok bekledim dosttan haber gelmedi Secde kıldım sana gene olmadı Hakkı senden ayrı bildiğim mi var Bildiğim mi var Ejde sana, gene olmadı Hakkı senden ayrı, bildiğim mi var, bildiğim mi var Kar su sevmezse çeker mi içile Sevda bir çiçektir götürmez bile. Değil hakikatte düşüğümde bile Senden başkasını gördüğüm var Gördüğüm var Değil hakikatte, düşüğümde bile, senden başkasını gördüğüm var, gördüğüm var. Bu arada dinlediğimiz türkü 7-8'lik ölçüye sahipti ve usulü ise 2-2-3'tü. Programın sonuna ayırdığımız bölümde pek doğal olarak Muhlis Akarsu'dan türküler dinleyeceğiz bu hafta. Bunlardan ilki, Bırakmadı Sevdan Beni isimli albümden çok meşhur olan bir Muhlis Akarsu türküsü. Son dönemlerde de çok farklı solistler tarafından seslendirildi. Türkünün ismi Ayrılamam Gül Yüzü Bir Alın felek bunu çok görme bana Ayrılamam ben o gül yüzlü yerden Müzik Sıtkile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yerden Kıtkile bağlıdır canım canana Ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Müzik Zengindir duyulmaz figanım sesim Açıktır o yere kafesim Yaşarken aldığım havam nefesim ayrılamam ben o gül yüzlü yardan Başken aldığım havam nefesim ayrılamam ben o gül yüzlü yerden ateşim yağlar tüterse, aşkım gülü yüreğim de biterse Müzik Ayırsın feleğin gücü yeterse, ayırlamam ben o gücü duyardan ışım feleğim yeterse ayrılamamdın o gül yüzlü yardan Muhlis Akarsu'dan aslında iki türkü daha almıştım işte fakat bunlardan sadece bir tanesini paylaşabileceğim sizlerle Bu türkünün ismi ise ayırma bizi kendinden ve Kalk Gidelim Deli Gönül isimli albümden dinleteceğim sizlere. Şüphesiz Muhlis Akarsu'nun çok daha güzel türküleri var. Hatta belki programı dinleyen dinleyicilerden, halk müziğine aşina olanlar varsa niye buna yer vermemiş acaba diyeceği türküler de vardır muhakkak. Çünkü seçim oldukça zordu. Ben önceki programlarda sizlerle paylaşmadığım yorumları bu programa koymaya özen gösterdim. O sebepten çok güzel olan bazı eserleri dışarıda kaldım maalesef. Ve böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Ve bu haftaki destekçilerimiz de yine Gülsen Turhan ve Rıfat Turhan'mış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Farklı doğmadık, Doğarken farklı doğmadık, ayırma bizi kendinden Doğarken farklı doğmadık, ayırma bizi kendinden Yakışmaz bize ikilik, gayırma bizi kendinden Yapışmaz bize ikilik, ayırma bizi kendinde Har içinde, zor içinde, ayırma bizi kendinde Har içinde, zor içinde, ayırma bizi kendinde Bakma umutlarımızı yıkma, bize eller gibi bakma umutlarımızı yıkma. Başka deryalara akma ayırma bizi kendinde. Başka deryalara akma, ayırma bizi kendinde. Haricinde zor içinde ayırma bizi kendinde. Haricinde zor içinde ayırma bizi kendinde.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 yerim vicdan üstüne ayırma bizi kendimde, haricimde zor içimde ayırma bizi kendimde, haricimde zor içimde ayırma bizi kendimde.